1233 numaralı konu, Hazreti Peygamberin bu husustaki davranışı, Allah'ın Resulü mescidde kâmet getirildiğinde, eğer cemaat azsa otururdu, namazı hemen kıldırmaz, beklerdi, eğer cemaat çok olursa kalkar namazı kıldırırdı, Hazreti Peygamber namaza gelenlerin ayak sesini duyduğu sürece beklerdi.